Kıssayı Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in karındaşı oğlu olan Lut Aleyhisselam ki onunla beraber Babil Diyarı'ndan Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine mebus oldu. Yani peygamber olarak gönderildi. Bu nahiyenin ahalisi ise ehli küfrü fücur idi yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı icra ederlerdi. Hazreti Lut onları doğru yola davet etti. Dinlemediler ve çok nasihat etti. Kabul etmediler. Cenabı Hak dahi onların başına taş yağdırdı ve hem de zelle ile köylerinin altını üstüne getirdi. Cümlesi helak oldu. Yalnız Lut aleyhisselam ehli ile geceleyin içlerinden çıkıp kurtuldu.